İman mesleğimizden şunu anlamamız lazım. Şimdi iman paket halinde bir olgun. Mesela imanın birçok rüklü sana mantıklı gelse ama meleklere imanı anlamadım desen bu tam bir iman olmaz. Çünkü bütün her biri bir ötekine zincirleme bağlı. Yani mesela sen meleği inkar ettiğinde otomatikman vahide inkar ediyorsun. E Kur'an'da geçen melek bahsi var onu inkar ediyorsun. E Resulullah Aleyhisselam'a e Cibril gelip birçok vahyi naklediyor. E sen otomatikman bunu da inkar etmiş olabiliyorsun. Bu yüzden iman hükümleri birbirine paket halindedir. Onu bozma niye imkanı yok. Mesela bir gün İstanbul'da bir arkadaşım birinden bahsetti. Böyle bir kardeşim maşallah tam böyle İslami usullere göre giyinmiş. Tadili arkamda namaz kılıyor. Konuşuyorlar Allah kitap peygamber. Yani şok oldum gerçekten bunu duyunca. Birden konu melek bahsine geçiyor. Ve bu çocuk melekler bana göre saçma bir mesele diyor. Yani böyle mesela olmaz diyor. Ne kadar namazını da düzgün kılsa, ne kadar bu işleri de düzgün yapsa o arkadaş üzülerek söylüyorum çok acı bir şey ama namaz kılan bir kafir oluyor çünkü iman paket halinde bozulamaz yükümlülüklerden oluşmaktadır. Yani şöyle düşün mesela, ben senin varlığını kabul ediyorum, dedenin varlığını kabul ediyorum ama baban hiç olmamıştır diyorum. Yani mantıken bu denklem bozuluyor, bu algoritma kırılıyor. Aynen öyle de imanın bir tane rükkün oynadığın anda iş tamamen çöküp bitiyor elinde. Bunların içinde en ince olanı kader Siz Zaten dikkat edersen altıncı rükün olarak yani birçok mesele anlaşıldıktan sonra belki tam oluşacak manası olabilir mi? Bir ihtimal olabilir. Mezhep imamlarından Ahmet İbn-i şöyle bir cümle naklediyor. Çok muazzam bir cümle. Allah'ın kudretini idrak etmiş bir insana kader bahsini ayrıyeten ele almaya lüzum yoktur diyor. Yani Cenab-ı Allah'ın kudret kalemiyle boyanmış şu kainatı iyice anlayan, başına gelen hadiselerde zarfı açıp mazrufu okuyan insanlar kader bahsini daha net idrak edebilecek insanlar olacaktır. Bu kader bahsiyle ilgili yani üniversite camiasından birçok genç kardeşle oturuyoruz ve en çok akıllarına takılan sual şöyle oluyor. Ya Allah benim cennete veya cehenneme gideceğimi biliyor mu? E, tabi biliyor yani. Ezel ilmi var. E, madem biliyor. E, benim bu dünyada ne işim var? Beni niye yarattı? Beni direkt gönderse olmaz mıydı? Biz sen oradan birkaç ufak yerden bu dersi işlemeye çalışacağız. Tabi şurası çok önemli yani. Unutmaman lazım. Benim resale oradan ufak yani. Tam yapamıyoruz. Eksik oluyor ama hakkınızı elde Ufak ufak anlattığımız yerler bir fragman hükmünde. yüzünüze serttiğimiz su damlaları. Olayı anlayan adam. Yahu bu Mehmet zaten bu kaynak ve eserlerde elini aldırıyor der ve bu fragmandan sonra ki inşallah eksik olmazsa, yarım yamalak olmazsa, biz perde olmazsak bu hakikatlere bu fragmandan sonra asıl kaynaklara yönelir inşallah. Şimdi şu cümleye çok dikkat etmen lazım. Hem ezel, mazi silsilesinin bir ucu değil ki. Şimdi bizim ilk kelimemiz ezel kelimesi. Sosyal hayatta yanlış kullandığımız bir kavram ezel. Yani şimdi bir cetvel düşünün, cetvelin ileri ucu gelecek olsun, arka ucu da geçmiş olsun. Şimdi biz zannediyoruz ki, geçmişin evveline ezel denir zannediyoruz ve tamamen yanılıyoruz. O cetvelin tam ortasına şimdiki zaman hal diyelim, ilerisine de gelecek zaman diyelim, arkasına da berisine de geçmiş zaman diyelim. Geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği aynı anda kuşatıp görebilen noktaya ezel noktası denir. Hem ezel, mazi silsilesinin bir ucu değil ki eşyanın vücudunda esas tutup ona göre bir mecburiyet tasavvur edilsin. Belki ezel, mazi, geçmiş, hal yani şimdiki zaman ve istikbal geleceği birden tutar yukarıdan bakar bir aynedir. İşte şimdi burası çok önemli. Şimdi bak şöyle düşünün. Ben geçmişte şu kalemle yazı yazmışım. Şu an ise ben su içiyorum. Gelecekte de elimdeki tabletle internete gireceğim. Gazetemi okuyacağım diyelim yani. Şimdi ben şuradan bir ayna tutsam. Bu ayna Geçmişin bir kısmını alır Şimdiki zaman hal dediğimizin tamamını alır Ve geleceğinde bir kısmını alır Ben bu aynayı biraz daha yukarı taşısam Geçmişi, şimdiki zamanı ve gelecek zamanı Aldığı açılar biraz daha genişleyecektir Benim bu aynayı ezel noktası denen Sonsuzluk noktasına taşıdığımı varsa Sonsuzluk noktasına taşıdığımda Bunların paralel doğruları Sonsuzda kesişebildiğinden dolayı Üçünün de bütün açısı sonsuz sonsuzda tek bir nokta olacaktır ve ezeliyet denen o sonsuzluk noktasında geçmiş, şimdiki zaman ve gelecek üçü aynı anda beraber kuşatılıp ihata edilmiş olacaktır. Bak burada çok ince bir sır var. Çok çok ince. Mesela birinin bir soru sorduğunu düşünelim. Diyelim ki işte biz önce neredeydik? Berzah aleminde, ruhlar aleminde önce hangi ruhlara atıldı, Sonra ne oldu? Önce ne oldu? Sonra ne oldu? Bak şimdi çok ince. Çok çok ince bir sır. Ezeliyet ilmi ile geçmiş gelecek ve şimdiki zamanı tek bir noktada aynı anda görüp zaman ve mekandan münezzeh olan bir Allah'a geçmiş ve gelecek sorularını soran biri kaderi anlamamış demektir. Var ya bu muazzam bir sır. Muazzam ya. Önce neredeydim, sonra neredeydim ya? Önce sonra Allah önceden sonradan münezzeh. Çünkü zamandan ve mekandan münezzeh. Zaman ve mekandan münezzeh olup ezel noktasında geçmişi geleceği şimdiki zamanı aynı anda yataydan bir Allah'a önce neredeydin sonra neredeydin sorusunu soran o Allah'ın bilmesinin ünvanı olan kaderi hiç anlamamış demektir. Deme Diego. Efsane. O zaman bizim öğreneceğimiz birinci ders ezel kelimesi. E bunu da hallettik herhalde. Şimdi kader konusunun ikinci bölümüne geçelim. Kader İlim nevindendir. İlim maluma tabidir. Şimdi ne demek bu kader ilim nevinden? Yani kader Allah'ın bilmesinin bir unvanı demektir. Madem ilim kader iş yapmaz. Yani bu zamana kadar kader başıma bunu ördü, kader bunu yaptı diyorsunuz ya. Kader iş yapamaz. Sadece bilmenin unvanıdır. Mesela ben bu bardağın nasıl havaya kaldırılacağını biliyorum. Bu bilgin bunu kaldırabiliyor mu? Hayır bilgi kaldırmaz. Ayrıyeten bir de kuvvet kullanmak gerekir. İşte kader iş yapan değildir. Sadece Allah'ın bilmesinin unvanı kadardır. Peki ilim maluma tabi ne demek? Hani malum oldu derler ya, malum bilinen demek. Bak şimdi hayatını değiştirecek cümle geliyor. Biz Allah böyle yazdığı için böyle yapmıyoruz. Allah böyle yapacağımızı bildiği için kaderimizi de böyle yazmıştır. Bu cümleyi var ya Allah pulla boya altını çiz üstünü karalam çok önemli cümle. Tamam mı? Şok yap böyle, çok çok çok kampanya yap yani bu cümleyi. Kağıda yazsın izleyenler, her şey yapsınlar. Bu çok önemli cümle. Şu ilim malumat abi cümlesini biraz daha açalım. Şimdi bir tane V yoldan birbirini görmeyen iki tane araba geldiğini düşünün. Ben de bu birbirini görmeyen arabalar birbirine doğru yaklaşırken bir dağın tepesinde ikisini birden izliyorum. Ve bir matematikçi olarak onların hızlarını, zamanlarını, bunların hesaplarını yaparak o arabaların beş dakika sonra birbirleriyle çarpışacağını söylüyorum ve çat! 5 dakika sonra gerçekten de arabalar birbirle çarpışıyor. Ben o da kaza yerine gitsem ve desem ki bakın ben bir matematikçi olarak hesapladım ve çarpışmayı önceden tahlil ettim. Ben 5 dakika sonra bu arabalar çarpışacak dediğim için bu arabalar çarpıştı desem ne kadar da abes olur değil mi? Veyahut birden polis gelse ve dese ki sen 5 dakika sonra çarpışacaklarını buldun bu yüzden çarpıştılar gel seni tutukluyorum dese e bu da başka bir abeslik olur. Ben yazdım diye çarpışıyorlarsa ben onlar çarpışmadan önce pamuk şekeri olun yazardım. Ve onlar çarpıştıktan sonra pamuk şekeri olurlardı. Ama bunun da imkanı yok. Demek çok önemli. Ben yazdığım için arabalar çarpışmadı. Ben arabaların çarpışabileceğini birkaç ilimle bildiğimden dolayı öyle yazdım. Buradan anlıyorsun ki ilim yani benim o 5 dakikayı bilmem maluma. Yani olacak olan olaya tabi. Öyle bir olay gerçekleşmeyecek olsaydı ben asla bu denklemi çözemezdim. İkinci bir şekilde bu olayı çözelim. Can gel seni alayım yine. Gel, gel kardeş gel. Bak şimdi Can. Ben senin matematik öğretmeninim, evet. tamam mı? Benim iş yaptığım okula, sen öğrenci olarak gelmişsin ama öyle berbat leş gibi bir öğrencisin. Yani niye böyle şey oluyor abi? Sen Kötü. niye bu adamı hep kötülüyoruz biz? Ben iyi Acak... öğrenci olayım, ben matematik gibi olayım abi sen... Ben herhalde seni sevmiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> niye biz bu adamı kötülüyoruz Japon sürekli ha? Temiz bir öğrenci olayım. Bucak, niye okula bu adamı kötülüyor sürekli? Kader mi bu adamı bu hale getirdi acaba? Sevdiğimizden mi kardeş? <gülüyor> sen şimdi berbat bir öğrencisin, leş gibisin. 2 kere 2 kaç diyorum, beş buçuk diyorsun. İşte logaritma nedir? diyorum. Abi bizim köyde bir börek ismi diyorsun. Yani böyle saçma hiçbir şey bilmiyorsun yani. şey i̇şte, türev diyor mu o tarak ismi mi diyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Daha sonra ben böyle iki üç tane ilmim var. Sosyoloji ilmim, psikoloji ilmim, matematik ilmim var. Bu üçüne göre sen berbat gibi bir adamsın. Oğul bir haşarısın, ele avuca sığmıyor. Yani böyle ya sen ne kadar pislik bir eripsin böyle yani. Mesela öyle bir adamsın. Şimdi ben tam Sınav yapacağım ve sana diyorum ki Can öbür gün seni 3 katlı integralden imtahan edeceğim diyorum. E sen sosyoloji ilmine göre çok başarılı bitipsin, psikoloji ilmine göre berbatsın, dikkatin yok hiçbir şeyin yok, matematiğe göre sen hiç matematikten anlamayan bir adamsın. Ve ben bunlara dayanarak kağıda sana bunu derken not defterime bir de sıfır yazıyorum. Ertesi gün seni 3 katlı integralden sınav yaptım. Sıfır aldın. Sıfır aldın. Ve döndüm dedim ki bak ben zaten dün sana sıfır yazmıştım. Ben de sana dedim ki sen sıfır yazdığın için ben sıfır aldım. Dersen ahmaksın lan. İşte öyle. Diyemezsin. Öyleyim <gülüyor> <gülüyor> öyle. Ben pisim ben ahmam ben. Tamam. Şimdi insaflı kalbine soruyorum. Ben sana sıfır yazdığım için mi sıfır aldın? Hayır, ben zaten, sen benim ne mal olduğumu bildin, ne kadar adi bir insan olduğumu bildin. Kendinize ne mal olduğunu biliyor ki böyle güzel bir şey Sosyoloji, psikoloji, matematik, sen bilimsel de açıkladın az önce ben anlamadım ama. <gülüyor> bilimsel olunca sustuk ama. Abi, sustuk. Ben bunlarla beraber senin sıfır alacağını bildim, tahmin ettim ve o şekilde sıfır yazdım. Doğru mu? O evet. zaman şöyle özetleyebiliriz. Ben sıfır yazdığım için sen sıfır almadın. Ben sıfır alacağım için sen sıfır yazdın. Ben sıfır alacağını bildiğim için Bil, Siz, okay. sana sıfırı iteledim kardeş. Eyvallah. Var mı isteğiniz olsun. Allah'a Allah emanet bu meselemizi hallettiksek üçüncü bölüme geçiyoruz. Çok önemli bir kelime cüz irade. Yani Cenab-ı Allah'ın bize verdiği tasarruf hakkı var cüz irade diye. Yalnız burada önce şunu bir görmek lazım. cüz irade dediğin olay bir eylem falan değil. Eylemleri yaratan Allah senin içinde bir i bir meyelan var istek tarzında. Yani şu hareket bile değil böyle ince bir istek, dürtü aslında buna daha uyan bir kelime olur. O dürtüye cüz irade deniyor ve Cenab-ı Allah da o cüz irade ile senin yapmak istediğin o el hareketim de dahil ne kadar eylem varsa Cenab-ı Allah yaratıyor. Yani nasıl oluyor? Nasıl kocaman bir süte bir damla mürekkep atsam bütün süt mürekkebin rengini alır. Allah da bütün olayları, eylemleri senin o bir damla mürekkep hüklündeki cüz iradenle yani dürtünle hadiseleri yaratıyor. Şimdi bunu niye anlattım? Şu işini anlattım. Başına gelen her şeye abi vallahi biz kaderin mahkumuyuz diyen bir zümre var. Yani şimdi ben bu arkadaşlara ben kader mahkumuyum diyen arkadaşlara şunu soruyorum. Şimdi bunu sadece şey düşünmeyin. Yani hapse girmiş kader mahkum. Ben onu anlatmıyorum. Mesela başına kötü bir olay geldi. Ev yandı, arabayı vurdu falan. Kardeş hayırdır ne oldu, abi kaderin mahkumuyuz? Ya da ya kardeşim sen bu yaşına gelmişsin. Neden namaz kılmıyorsun? Abi vallahi kader bizi bu hale getirdi. Biz kaderin mahkumuyuz. Yani bu zümreye sesleniyorum. Ben birbirim senin evine gelsem daha sonra o çok sevdiğin çocuğu alsam ve onun kafasına silahı dayasam, sıksam ve çocuğun oğlu da ölse daha sonra sen bana hücum edecekken ne desem ki sana dur ne yapıyorsun ya sen kader mahkûmusun bu işleri yapan ben değilim kader yaptı bu işi de benden bilmene gerek yok desem ya da bir gün iş yerine gelsem evini arabana malını hepsine çöküp elinden alsam ve desem ki tam bana sinirlenecekken ya dur ne yapıyorsun yani sen kaderin mahkûmusun beni ne ara gözün gördü gönlün işitti yani ulağın duydu beni ne ara böyle şey yapıyorsun kaderin mahkûmusun bana niye suç atıyorsun desem. Sen bunu asla kabullenmez. Demek şunu anlamak lazım. İşine gelen işte bu işi ben yaptım. İşine gelmeyen olayda kader mahkûmiyım. Bak bunu en iyi anlamak istersen trafik kazası yapan arkadaşlara dikkat edin. Vurmuşsa araba vurdu der. Kurtarmışsak ben kurtardım der. Yani bizim nefsimiz böyle değil mi? Aynen böyle. Kol bozuktu. Kol bozuktu. PlayStation <gülüyor> o sensin PlayStation'da. Kol <gülüyor> bozuk. Yani bizim nefsimiz demek kaçamak yer arıyor. Bu kader mahkûmiyım diyen insanlar kaderin değil Bizzat nefslerinin mahkumları insanlardır ve suçu Allah'a isnad ederek Allah'a zalim diyerek çok tehlikeli imanlarını zedeleyecek cümleler ediyorlar dikkat etmeliler. Az önce bahsettiğim cüz irade var ya hani, senin arzunla Cenabı Allah'ın hadiseleri yaratması işte başına gelen olaylardan aynen öyle sen mesulsün kardeşim. Bak şimdi bir asansör düşün bu asansörün altına gittiğinde yani asansörle aşağıya indiğinde bir cehennem var ama nasıl bir cehennem? Yani senin bütün sevdiklerini alsam, senin elini kolunu bağlasam, sana 200 yıllık yaşama hakkı versem ve her yerini ufak ufak jiletlerle kessem, çizsem, gözlerini yerinden çıkarsam, bedenine ağır işkenceleri yapsam, bütün sevdiklerine karşı en adi, en aşağılık işkenceleri yapıp bunu senin gözünün önünde sana seyrettirsem cehennemin çay molası bile etmez. Bu asansörün yukarısında bir cennet bahçesine gittiğini düşün. Mesela bu dünyada en sevdiğin meyve elma olsun ve sen beşinci, altıncı, yedinci elmayı yediğinde bir süre sonra bırak doymayı kusmaya kadar gidebilirsin. Ama cennette her yediğin elmanın lezzeti bir öncekine asla benzemeyecek. Ve bu lezzet trilyon kat trilyon kat artacak. Belki yedi milyarıncı yediğin elmadaki lezzetten cennette kaldığın süre boyunca elma yemek isteyeceksin. Cennet sadece böyle de değil. Tam elmayı ısırır tengah çilek mi yeseydim diyorsun çat. Ağzında birden elmanın lezzeti çileye dönüşüyor. Nasıl? Efsane. Gitmemiz lazım. Evet. Bucak cennete gideydi giydi. Gitmemiz lazım. Patatesi, <gülüyor> Patatesi ne yapacaksın cennette? Ekemezsin kardeşim. Bu dünya hikmet dairesi. Ekersin, sularsın, içersin, beklersin. Ahiret kudret dairesi. ta demeden patates çıkar. Ve tipleri birbirine benziyor. Ahirette yabancı şey yapmayalım diye, tanıyalım diye. Ama tatlarının lezzetlerinin asla alakası yok. Sadece tipleri benziyor. Hani, a patates yani yabancılık çekme diye. Anladın mı? Karpuz. A at. Yani canı gördün at. İşte yukarı gittiğinde cennete aşağı gittiğinde cehenneme giden bir asansör var. Cenneti yaratan bir Allah. Cehennemi yaratan bir Allah. Bu asansörü yaratan Allah. Asansör sistemini yaratan Allah. Düğmeleri yerine koyup onları yaratan Allah. Senin cüz iraden sadece ya yukarı ya aşağı o düğmeye basmak. İşte buna cüz iradeniz. Nisa suresinden muazzam bir ayet okumam lazım tam burada. Ve şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah Sana güzellikten her ne ererse bil ki Allah'tandır Kötülükten de başına her ne gelirse bil ki bu da sendendir. Biz seni insanlara bir Resul olarak gönderdik. Şaynısa Allah yeter. Bana Ta'a'yı çağırsan şu sarıyı. Bak şimdi Ta'a. Başarısız olacağım <gülüyor> Az önce bir ayet okuduk. Senin o ayetin antrenmanını yapmam lazım. Ayetin tefsirine göre iyilikler Allah'tan, kötülük de nefsindenmiş. İyilikler ayetten, kötülükler... <gülüyor> ayetten değil, Allah'tan. <gülüyor> ahiretten, ahiretten. İyilikler Allah'tan. ahiretten. Yataktan mı aldık alıp getirdiniz evet. bunu? Paket <gülüyor> mi yaptınız? Namaza mı duruyordun tam? Evet. Kardeşim Öyle benim. Varmış. Ya bu yaşta ne yapacaksın namazı ya? O kadar haberler varken. Bence de. Gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yaşın kaç? 15 abi. Oo. Bak şimdi ben konuya geçeyim. Ayet iyiliklerin Allah'tan, kötülüklerin nefsinden olduğunu söylüyor. Şimdi bak bir misalle bunu halledelim seninle. Ben padişahım tamam mı? Sen de benim maaşlı memurumsun. Neden maaşlı memurum olduğunu söyledin? Sen zaten maaşlı memurumsan, ne yaptığın fark eder mi maaşını verdikten sonra onu getir, onu götür. Her şey yaptırabilirim sana, doğru mu yani? Evet. Şimdi ben sana bir gün 100 külçe altın verdim. Ve dedim ki bu 100 külçe altını al, şurada köprü yapılacak, götürt o köprüyü yaptırt dedim. Bu iyilik senin iyiliğin mi olur, padişahın iyiliği ve padişahın köprüsü mü olur? Padişahın olur. Padişahın olur. Çünkü altını veren o. Sen maaşla çalışıyorsun. Şehri yöneten o. Doğru mu? Peki yolda o yüz külçe altını çaldın, arakladın, gittin meyhane yaptırdın. Bu padişahın kötülüğü mü olur, senin kötülüğün mü olur? Benim olur. Senin olur. Bak işte aynen öyle ayetle onu anlatıyor. Cenab-ı Allah'ın külçe altından kıymetli ayetlerine tabi olup insanlara güzelliklerde bulunuyorsun ya. İşte bu iyiliklerin esas kaynağı Allah'tan oluyor. Ama yolda o ayetleri yanlış bir şekilde araklayıp, uygulamayıp, hatta zıttını uyguluyorsun ya, o kötülüklerin sahibi de tamamen sen ve nefsin oluyor. Abi. Tövbe et, çok geç değil yani. Çok günah var mı? Allah bilir abi. <gülüyor> Kesin nefsindendir onlar. Çok iyiliğim var mı? Varsa o da Allah'tan zaten. İyiliğin Allah'tan, kötülük senden. Sen niye, ne iş yapacaksın ya bu ben, dünyada? Ben boşa geldim. <gülüyor> İyiliklerin Allah'tan olduğunu aklıma bir örnek daha geldi onu da halledelim. Şimdi mesela sen hiç sadaka verdin mi hayatında? Evet. He, o sadaka verdiğin o bir hayır değil mi? Yani Hadise mazhar olmak için bir sadaka veriyorsun bir hayra girmiş oluyorsun doğru mu? Evet. Seni kim yarattı? Sadaka vereceğin insanı kim yarattı? İkinizin bulunduğu mekanı kim yarattı? O esnada aldığınız nefesi verdiğiniz nefesi kim yarattı? Peki sadaka vermek için elinde tuttuğun parayı kazanmayı kim yarattı? Allah paranın meyşeini babandan ya da çalıştığın yerden aldın onları kim yarattı? O anı, o zaman dilimini ve o insanla karşılaşmanı onları da Allah yarattı. Peki sen ne yaptın sadece? Al, uzattı. Bu mu yani? İşte Allah bunun için hayır yaratıyor. Allah bunun için sana bile sevap veriyor. Bütün her şeyi hazırlıyor, canı yaratıyor ve bunu bile sevaba çeviriyor. Ve böyle bir Allah'a soruyorlar, beni neden cehenneme göndermek istiyor ki? Kardeşim sen yağmurda ıslanıyorsun. Neyi soruyorsun böyle? <gülüyor> Tam tövbe et artık. İman ettin mi? Tamam kardeş. Kader burada da iyiliğin Allah'tan olduğunu beyan ederek bizim kibirlenmemize engelliyor. Bak bu muazzam bir güvenlik sistemidir. Bizim kibirlenmemizin engellenmesi. Çünkü bir insan kibir ile cennete gidemeyecek. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. Peki sosyal hayatta birçok insanda hem kibir hem iman aynı anda görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Demek ki ölmeden ya kibrini bırakmak zorunda ya da imanını bırakmak zorunda. İşte bu ayet bizim kibre girmemizi muhafaza ediyor, koruyor bizi. Şimdi bu kadar anlattıklarımızın esas sebebi olan soruya dönelim. Allah cennete, cehenneme gideceğimi biliyor mu? E tabii ki biliyor. Az önce bahsettiğimiz birçok meseleden dolayı. E madem biliyor, Allah beni neden yarattı? Şimdi evvela bu soru sahibi arkadaş Dünya'ya gelmesinin tek sebebini cennete ya da cehenneme gitmek olduğunu zannediyor. Çünkü şu ayeti unutuyor, Zariyat suresinde şöyle beyan ediyordur. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Bu kulluktan barifetullah yeme denilen Allah'a tanıma ilmi mevcut. Yani Nasıl bir Allah'a iman ettiğin, bir kutsi hadiste Allah, ben gizli bir hazineydim, bilinmek istedim diyor. Yani bu ne demek? Mesela Cenab-ı Allah'ın bütün kainat esba boyasıdır. Ya yani bu kainattaki hareketlere, eylemlere bakıp, mesela sen acıkmasaydın, Allah'ın rezek olduğunu anlayabilir miydin? Hayır. Sen görmeyen biri olsaydın, gören bir yaratıcıyı anlayabilir miydin? Hayır, anlayamazdın. Sen işitmiyor olsaydın, işiten bir yaratıcı ne demek? anlayabilir miydin? Hayır, anlayamazdın. Sen Allah'ın zimmle senin müdahale etmene müsaade ettiği evin, araban vesaire işlere sahip olmasaydın, zimmle sahip olmasaydın, Allah kainatın nasıl sahibi olur? anlayabilir miydin? Hayır, anlayamazdın. Demek ki Allah kainatı Bizler onu her daim anlayarak, onu tanıyarak tekamül edelim diye yaratmış. Bu bir sebebi. Gelelim ikinci hikmetine. Bucak gelsene ya. Bucak. Doğal halinde kalsın ya. Tamam doğal halinde kal. Zaten doğal halin manyak senin. Bucak iman etmene ne mani bucak? Söyleyeceğim. Bucak bak şimdi. Ben seni bir gün evinden yaka paça alsam, karakolda vursam tekmeyi, soksam zindana 50 yıl. Soruyon beni niye attığını, suçum ne, günahım ne, ben sana hiç bir cevap vermesem nasıl bir o halin olur? Yani içinden çıkılmaz bir hal. İçinden çıkılmaz. Peki bana çok kinlenir misin? Tabii. 50 yıl sonra çok ciddi hesap sorar mısın? Tabii. Peki o hesap sorduktan sonra ben de sana bir sebebi yok, canım öyle istedi desem ne olur? Sana diş atar. <gülüyor> <gülüyor> yani büyük kayıplar verirsin abi. Değil mi? Evet. Yani... Herhalde 50 yılın bedelini sadece kendimden değil yakınlarımdan bile ödetebilirsin çünkü 50 yıl bir adama hiçbir sebep yokken içeri atmak. Peki Allah seni direkt cehenneme koysa ve sen Ya Rab ben ne yaptım desen ve bir cevap alamasan bu da çok hikmetli olmaz. Bu yüzden Allah cenneti mi hak ediyorsun, cehennemi mi hak ediyorsun ve bunları hak etmek için ne yaşantı zenginliklerim var. Bunları göstermek için bu dünyada seni bir sürece sokuyor. Bir hikmeti de bu. He, boş, boş. Ben bir matematik öğretmeni olarak sana sınavda direkt sıfır versem okula hoplatırsın Allah seni direkt cehennemine soksa e, bunun da sebebini sorarsın işte bu sebebi sormayıp bütün mesuliyeti kendinden bildiği Allah seni bu kainatta bir imtihana tabi tutuyor kardeşim kim var? O kim? <gülüyor> Gel, <gülüyor> Şşş gelsene Lan ne gel gerçekten be. gel Bismillah. şş gelsene kadraşe gelsene <gülüyor> çok korkucuuz <olsun. gülüyor> yavuz ön... Şeytan, lan. yavuz valla göremiyorum seni ya bak şimdi yavuz ya bu ne lanet bir şey olmuş ya. Biraz sonra çekimde kullanacaksınız değil mi bunu? Ya kardeşim... Sen ne yapmışsın kendine? Madem gelmişsin, şimdi bu şeytan değil mi? Evet abi. Şimdi sana, jokere benziyorum. Şimdi bak sana hazır gelmişken bir tane de soru sorayım, kaderle ilgili sorayım mı lan? Bilemezsen bırakacağım şeytan mesleğini. Döneceksin, tövbe edeceksin, burada namaza başlayıp bir i Nur talebesi olacaksın. Tamam. Tamam, bak şimdi geliyor. Bir talebe. Okula gitmediği takdirde sınıfta kalacağını bilir. Doğru mu şeyto? Evet anladım. Şimdi. Sen şiftersin alın. Evet Mehmet. <gülüyor> Mehmet diyebilirim burada. <gülüyor> Bunun için okulla muntazam çalışır, derslerine devam eder değil mi? Yani bu insan benim kaderim nasılsa öyledir deyip bırakmaz, amel etmesi gerektiğini bilir ve sınıfı geçmek için okuluna gider. Doğru mu şeyto? Doğru. Madem öyle şeyto, aynı talebe konu namaz olduğu zaman ya kaderimde varsa namazı kılarım deyip bırakıp abi, namazdan kaçıyor ya elhamdülillah <gülüyor> sen bunu nasıl kandırıyorsun şeytanı abi vesvese veriyorum abi sadece ee, herhangi bir iradesini elden aldığım yok <gülüyor> kendince abi çekiyor şeytan abi çektirdik hep risalenin dolayı Kendi yüze iradesiyle şey, e, yani cüz iradesini herhangi bir şey yapamıyorum. E, etki edemiyorum. Ya, Öyle yetkimiz yok. Öyle bir yetki yok. Allah'a elhamdülillah o yetki vermemiş yoksa hepsi cehenneme gider. <gülüyor> ya bakalım ya ne kadar, kadar ilerç ya. Dur şeyto son, son bir cümle bulayım beraber bitirelim bekle. Abi 8-5 mi çalışıyorsunuz yoksa? <gülüyor> <gülüyor> 7-24 Mem memurluktan artık alalım. Sigortanız var mı şeyto? Var abi sonsuz cehennem. <gülüyor> şeyto. Sen ne kadar insanlarla uğraşırsan uğraş, her çağda şartlar ne kadar ağır ve umutsuz olursa olsun inananlar için her zaman bir Nuh'un gemisi olacak. Bunu da unutma To. Seni bu yüzden sevmiyorum Mehmet. <gülüyor> Elhamdülillah. <gülüyor> bu video birilerinin paylaşmasıyla sizlere ulaştı. Daha fazla insana ulaşabilmesi için siz de paylaşın. Sebep olan yapan gibidir.